Hem el aslında Türkiye'de belki de bu alanda doktora yapan ilk akademisyenlerdendir diyebiliriz. Tabii ki Türkiye'de yapılmadı bu doktora. City University of New York'da yapıldı. Aslında belki de bu alanda çalışmaların ilkini dinleyeceğiz veya ilklerinden birini dinleyeceğiz. Bugün e, e, felsefi e, sorunlardan e, birisi olan bilinç e, nedir? bilinci anlamak meselesini tartışacağız. E, ben sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. E, öncelikle e, bu çalışmamı bilinci anlamak, zihin durumlarının üst içeriği üzerine isimli çalışmamı e, paylaşma fırsatı tanıdığı için Şehir Üniversitesi'ne de teşekkür ediyorum. E, Başlangıç Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu konuşma bilinç kavramı ile ilgili olacak amacım zihin felsefesindeki bilinç teorileri arasındaki farklılıkların özellikle de İngilizce terimleriyle first order teorileri ve higher order teorileri arasındaki farklılıkların bunlar farklı iki tip bilinç teorisi oluyor. Bu teoriler arasındaki farklılıkları hangi temele dayandığını Göstermek ee, Ve bunun bir uzantısı olarak e, higher order teori tipini desteklemek, bunun için de yeni sebepler sunmak. E, bu tartışmayla yine bağlantılı olarak diğer amacım e, bilinçli zihin durumlarının üst içeriğini incelemek. Bilinç teorileriyle ilgilenen, aslında Erdal Bey'in de dediği gibi bilincin ne olduğunu tanımlamaya çalışan tabii ki birçok değişik alan var. Sosyolojide örneğin toplum bilinci önemli bir konu olabilir. Tıpta anestezi verilirken bir hastanın ne zaman bilincini kaybettiği sorusu önem taşır. Psikoloji, bilinçaltı, istek ve inançların davranışları nasıl etkilediğini inceler. Ve her alanın e, bilinç kavramına nasıl yaklaştığı, nasıl tanımlamaya çalıştığı kendi kavramsal çerçevesi içerisinde anlam kazanır. E, bu sunumda incelenecek olan bilinç kavramının e, zihin felsefesi kapsamında olduğunu söylemeye gerek yok belki ama e, şunu belirtmekte fayda var. Sırf zihin felsefesi içerisinde bile değişik bilinç kavramları mevcut. E, ancak son yaklaşık 20 senedir yapılan çalışmalar sonucunda e, bilinç kavramları üzerinde artık hemen hemen bir fikir birliği sağlanmış önemli bir ayrımı e, David Rosenthal e, ortaya koymuştur. E, o da yine şimdilik İngilizce terimleriyle e, Transitive Consciousness ve State Consciousness. E, Transitive Consciousness'ı e, bir öznenin herhangi bir şeyin bilincinde olma hali olarak state consciousness'ı da bir zihin durumunun ya da zihinsel bir faaliyetin bilinçli olma hali olarak düşünebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse mesela burada yeşil bir elma olduğunu varsayalım. Elmayı görüyorum ve bunun sonucunda benim elmanın bilincinde olma halim transitive consciousness örneği. Elma algımın bilinçli olma hali ise state conscioussınız. Örneği sayılabilir. Ee, burada hemen şunu eklemek istiyorum. Ee, elma algısından e, kast, kasıt e, en basit haliyle e, görsel bir algı. Yani önümdeki objeyi elma olarak tanımlamam e, burada önemli değil. E, elmanın ne olduğunu bilmeyebilirim. Hayatımda ilk defa bir elma görüyor olabilirim. E, bunların bir önemi yok. Elma algısından kastım her durumda e, mevcut olan görsel bir algıdan e, bahsediyorum. En basit haliyle. E, bu örnekle yani Transitive Consciousness ve State Consciousness'ı e, örnekle e, akla gelebilecek ilk soru şu olabilir. E, elmanın hem elmanın bilincinde olup hem de elma algımın bilinçsiz olması mümkün mü? Yani State Consciousness'ı ...olmadan Transitive Consciousness e, olabilir mi? E, bugün üzerinde duracağım sorulardan biri bu. E, ve birazdan bu soruya geri geleceğim. E, fakat şu an söylemek istediğim e, bu soruya ne cevap verilirse verilsin... E, ...yine State Consciousness ve Transitive Consciousness arasındaki ayırım... E, ...geçerliliğini koruyacaktır. E, şimdi Transitive Consciousness ve State Consciousness'ı biraz daha e, bakmak istiyorum. Yapılarını karşılaştırmak istiyorum. Evet. Transitive Consciousness'da bir özne mevcut ve öznenin bilincinde olduğu bir de nesne var. Yani X, Y'nin bilincinde dersek basit anlamıyla X burada özne, Y'de bir nesne oluyor. Transitive Consciousness nesnesi yeşil elma örneğinde olduğu gibi sadece dış dünyadaki objelerden oluşmak zorunda değil. Örneğin 17'nin 13'ten daha büyük olduğunun. ...bilincinde olabilirim. Ya da e, kendi zihin durumlarımın... ...ağrılarımın, isteklerimin... ...bilincinde olabilirim. Dolayısıyla iç dünyaya yönelik de... E, ...bir takım şeylerin bilincinde olabilirim. E, transitive consciousness için... E, ...Türkçe'de... E, ...farkındalık kelimesini... E, ...kullanmayı tercih ediyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi... E, ...bilinç kelimesini hem state consciousness... ...hem transitive consciousness için kullanıp... E, ...bir karışıklığa sebep vermek istemiyorum. E, diğer sebebi de e, farkındalık Transitive Consciousness'daki e, nesne e, yani Transitive Consciousness'ın bir nesnesi olduğu fikrini e, yakalayan bir terim çünkü farkındalık her zaman e, bir şeyin e, farkındalığını e, içeriyor dolayısıyla e, bu noktadan itibaren Türkçe'de Transitive Consciousness e, terimini kullanmak istediğim zaman farkındalık e, kelimesini kullanacağım e, öbür yanda ise yani tren, farkındalığın karşısında state consciousness e, bir zihin durumunun özelliği olarak karşımıza, çık, karşımıza çıkıyor. Yani z diyelim bir zihin durumu e, bilinçli ya da bilinçsiz özelliğine sahip. E, transitive consciousness yapısında bir özne ve nesne varken e, state consciousness da e, zihin durumunun neyle ilgili olduğu olarak... E, nesnesi var ama transitive consciousness'taki tip bir nesnesi yok çünkü e, zihin durumu bir durum olduğu bir özne olmadığı için zihin durumunun bilincinde olduğu bir şey var e, diyemeyiz o anlamda e, nesnesi yok ama tabii ki bir zihin durumu her zaman için e, bir şeyle ilgili olacaktır mesela elma algısının elma algısını bir zihin durumu olarak düşünürsek elma algısı elmayla ilgilidir her ne kadar tüm zihin durumlarının bilinçli olduğu hükmü Descartes'in de etkisiyle uzun süre egemenliğini sürmüş olsa da, psikolojide yapılan çalışmalar sonucunda özellikle de Freud'un katkılarıyla artık bilinçli olmayan zihinsel faaliyetlerin, zihin durumlarının varlığı kabul edilmiştir. Burada... Yine bir İngilizce Türkçe'ye karşılaştırması yapmak istiyorum. Zihinsel faaliyet, zihin durumları terimlerini e, İngilizce'de mental state e, terimi karşılığı olarak kullanıyorum. E, yani bu durumda conscious mental state'ler var, bilinçli zihin durumları ve non-conscious mental state'ler var, bilinçsiz zihin durumları. E, bu ayrımla birlikte zihin felsefesini en çok meşgul eden soru, ...conscious mental state'lerin non mental state'lerden farkıdır. Ee, bir diğer deyişle bir mental state'i conscious kılan özelliğin ne olduğudur. Ee, burada hemen bilinçli zihin durumu bilinçsiz zihin durumuna bir örnek vermek istiyorum. Ee, diyelim odamda kitap okuyorum. Ee, dışarıda da inşaat gürültüsü var. Ee, eğer bütün dikkatim kitabım üzerine toplandıysa inşaat gürültüsünün farkında olmayacağım... Ee, o anlar için yani inşaat gürültüsünün farkında olmadığım anlar için inşaat sesiyle ilgili algımın e, bir mental state olarak düşünürsek bir zihin durumu olarak düşünürsek buna bilinçsiz bir mental state e, olduğunu söyleyebiliriz. E, fakat yanlış anlaşılmasın bir zihin durumunun tabi bilinçsiz olması başka zihin durumlarını etkilemeyecek anlamına gelmiyor. E, örneğin inşaat gürültüsünün farkında olmayabilirim. Ama e, sebebini anlayamadığım bir baş ağrısı çekiyor olabilirim. E, tabii burada sebep aslında inşaat sesinin e, inşaat gürültüsü ama ben farkında olmadığım için e, sebebini anlayamıyorum. Ama buradaki bilinçsiz e, zihin durumu başka bir zihin durumuna sebep verebiliyor baş ağrısına mesela. E, gürültünün farkında olduğum anlarda ise o zaman ses algımın ee, yine bir mental state olarak düşündüğümüzde e, bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çok basit bir conscious mental state ve non-conscious mental state örneği olarak e, verilebilir. Ee, bir mental state yani bir zihin durumunu e, bilinçli kılan özelliğin ne olduğu sorusuna cevap ararken e, dikkat edilmesi gereken bir husus var. E, o da şu e, bilinçliliği zihin durumlarının doğası gereği ortaya çıkan bir özellik gibi sunmamak bu şekilde sunulduğu zaman yani zihin durumlarının doğası gereği sanki hepsi bilinçli oluyormuş gibi sunulduğunda tam da demin söylediğim gibi bütün zihin durumlarının bilinçli olması gerektiğini savunmak zorunda kalıyoruz ki bunun yanlış bir fikir olduğunu daha önce söyledim ve bu fikre kabul edersek de kapsamlı bir bilinç teorisi e, geliştiremiyoruz. E, bu da yine e, David Rosenthal tarafından savunulan ve özellikle de e, bilinç kavramına naturalist bir açıklama getirmek e, isteyenlerce epeyce kabul gör görmüş bir görüş. E, yani e, bilinçliliği zihin durumunun doğası gereği ortaya çıkan bir özellik olarak sunmamak. E, evet, tabii ki tüm zihin durumları bilinçli olabilir, yani bilinçli hale gelebilir ama herhangi bir anda ...bir bireyin sahip olduğu zihin durumlarının hepsinin bilinçli olduğunu savunmak artık imkansızdır. Özellikle psikolojide yapılan çalışmaların ışığında. O zaman bir zihin durumunu, bir mental state'i bilinçli kılan özelliğin ne olduğunu anlamaya çalışırken... ...bilinçli zihin durumlarının ortak bir özelliğinden faydalanabiliriz. O da şu... Öznelerin sahip oldukları e, bilinçli zihin durumlarının her zaman için farkında olmaları. E, yani bilinçli bir zihin durumu içerisinde olup e, onun farkında olmamak e, söz konusu değildir. E, konuşmamın başlığında yer alan e, üst içerik terimi de, yani bilinci kavramak zihin durumlarının üst içeriği üzerine, bu farkındalığa yönelik kullandığım bitirim, Yani öznenin kendi zihin durumuna yönelik, farkındalığına ben zihin durumunun üst içeriği diyorum. Çünkü ortada hem bir zihin durumunun kendi içeriği var, bir de o zihin durumunun farkındalığının içeriği var. Yani bir elma algısı var diyelim, bir de elma algısının farkındalığı var. Elma algısının farkındalığı, elma algısının da içeriğini özünde bulundurduğu için buna üst içerik demeyi tercih ediyorum. Şimdi öznelerin sahip oldukları bilinçli zihin durumlarının farkında olmaları özelliğine geri dönmek gerekirse ve bir örnek vermek gerekirse diyelim ki yine başım ağrıyor ve beni iyi tanıyanlar keyifsiz olduğumu fark ediyorlar ve bana ne olduğunu soruyorlar. E, ağrıyı burada bir zihin durumu olarak düşünürsek ve bu bilinçsiz bir zihin durumu ise e, yakınlarımın bu sorusuna şaşırabilirim. E, her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim. E, ama eğer ağrım bir zihin durumu olarak bilinçli ise o zaman başımın ağrıdığını ve kendimi iyi hissetmediğimi e, belirtebilirim. Yani öznenin farkındalığı derken içinde bulunduğu zihin durumunun farkındalığında olması derken... E, Özne'nin kendi içinde bulunduğu zihin durumuna dair bilgi sahip olması, bir nevi onun hakkında rapor verebilmesini kastediyorum. Bilinçli zihin durumlarını Özne'nin farkında olduğu zihin durumları olarak tanımlamak aslında bir kısır döngü içeriyor gibi gözükebilir. Çünkü hem bir yandan zihin durumlarının bilinçliliğinden bahsediyoruz, bir yandan da Özne'nin Bilinçliliğinden bahsediyoruz. Yani farkındalık kelimesini kullanıyorum ama tabii ki o da bilinçlilik anlamında kullanıyorum. E, dolayısıyla bir kısır döngü içeriyor gibi gözükebilir. Fakat e, bu tanım içerisinde kullanılan bilinç kavramlarıdan bir tanesi daha önce bahsettiğim ayrımdaki gibi transitive consciousness'a yönelik öbürü state consciousness'a ...yönelik olduğu için aslında bir kısır döngü yoktur. Yani bilinçli zihin durumları, öznenin farkında olduğu zihin durumları diye tanımladık diyelim. Bilinçli zihin durumlarındaki bilinçlilik hali state conscious, öznenin farkında olmasıdaki bilinçlilik transitive conscious. Bilinçli zihin durumları, öznenin farkında olduğu zihin durumlarıdır tanımını yine bir baş ağrısı örneğine uyguladığımız zaman ağrımın bilinçli olması... ...benim ağrımın farkında olup olmadığıma dayanıyor ki bu e, yine ayrıma dönersek... ...state consciousness, transitive consciousness'a dayanıyor e, dememiz gerekiyor. Ama buradaki transitive consciousness e, farkındalık herhangi bir farkındalık değil... ...nesnesi obje değil, nesnesi bir zihin durumu olan farkındalık. Çünkü e, bilinç, bir zihin durumunun bilinçli olması öznenin kendi zihin durumunun farkında olmasıyla ilgili. Başka şeylerin değil. Elma örneğini alırsak yine eğer elma algımın farkındaysam elma algım bilinçli oluyor. Yoksa elmanın farkındaysam elma algım bilinçli olmak zorunda değil. En azından şu anki tanıma göre öyle. Ve bu da tam olarak bizi tekrar başta sorduğum soruya aslında geri getiriyor. Eee Transitive consciousness ve state consciousness ayrımı ile birlikte e, state consciousness olmadan transitive consciousness olabilir mi? Yani elma algım bilinçli değilse zaten elmanın farkında olabilir miyim sorusu. Bu, sorunun öne, bu soru e, önemli çünkü e, inanıyorum ki bilinç teorileri arasındaki fark aslında e, temelde bu soruya verilen yanıtta e, yatıyor. Zihin durumu bilinçliliği yani state kanşısınız olmadan e, transitive kanşısınız yani farkındalık olmaz e, fikrine bakalım. E, bu fikri kabul edersek e, ve bir de bilinçli zihin durumlarının öznenin farkında olduğu zihin durumları tanımını kabul edersek e, bir çıkmaza giriyoruz. O da şöyle e, bir x mental state'ini zihin durumunu bilinçli kılmak için. Onun farkında olmam gerekiyorsa ve bu farkındalık başka bir bilinçli zihin durumunu gerektiriyorsa e, o zaman bu süreç sonsuza kadar devam etmek zorunda kalıyor. E, X en zihin durumu var diyelim. E, bu bir işte elma el algısı olabilir, baş ağrısı olabilir. E, özne onun farkında olunca X bilinçli oluyor. Tanımımıza göre böyleydi. Bu farkındalık ama başka bir bilinçli mental state'i gerektiriyor. Eğer state karşılıksız olmadan, transitive karşılıksız olmaz dersek. E ona da X n artı bir e, diyelim bilinçli zihin durumuna. E, fakat o da bilinçli olduğu için onun da farkındalığa ihtiyacı var. O farkındalık da başka bilinçli bir e, zihin durumu içerisinde olacak. Ona da X n artı iki diyelim. O da bilinçli olduğu için onun da farkındalığı vesaire derken en artı üç, en artı dört, bu sonsuza kadar devam eden bir süreç oluyor. Dolayısıyla bir bilinçli zihin durumu için sonsuz sayıda zihin durumu, hatta sonsuz sayıda bilinçli zihin durumu gerekiyor ki bu da kabul edilir bir durum değil. Dolayısıyla bu probleme getirilen çözüm aslında nasıl bir bilinç teorisi geliştireceğimizi belirliyor. Mesela bir çözüm olarak zihin durumu farkındalığı, yani üst içerik dediğim şey, bilinçli kıldığı zihin durumunun bir parçası olarak alınabilir. Yani transitive consciousness farkındalık burada zihin durumunun, yani bilinçli kıldığı zihin durumunun parçası olarak alınırsa, her şey sadece bir tane zihin durumu içerisinde gerçekleşiyor olur ve sonsuz süreçte sona erer. Bu bir çözüm yolu. Bir başka çözüm yolu ise e, state consciousness olmadan, transitive consciousness olmaz fikrini kısmen reddetmekten e, oluşabilir. E, yani üst içeriğin başka bir mental state gerektirdiğini kabul edip, ama o mental state'in bilinçli olmak zorunda olduğunu reddedebiliriz. Burada da sonsuz süreç e, sona eriyor. Çünkü tamam e, bir tane e, zihin durumu bilinçli olduğu zaman başka bir zihin durumunu gerektiriyor. Ama o başka zihin durumunun bilinçli olmasına gerek yok. Burada da mesela ikinci dereceden o zihin durumu ortaya çıktıktan sonra süreç sona eriyor. Evet. Yine örnek olarak e, X zihin durumunu örnek olarak alalım. E, bu sırada bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bu iki çözüme göre dediğim gibi e, geliştireceğimiz bilinç teorinin tipi belirleniyor. Birinci çözüme göre yani üst içeriği zihin durumunun bir parçası olarak aldığımız zaman Buna birinci dereceden yani first order teorisi bilinç teorileri bu tema etrafında buluşuyor. İkinci çözüm yoluna gidersek yani üst içeriği başka bir zihin durumundan yani bilinçli kılınan zihin durumundan farklı bir zihin durumunda olduğunu kabul edersek o zaman da higher order üst dereceli bilinç teorileri temasına girmiş oluyoruz. Ee, yine örnek olarak e, elma algısını aldık. Higher order teorilerinde elma algısını hedefleyen e, zihin durumu olarak düşünürsek... ...elma algımın farkındalığı onu hedefleyen, onunla ilgili olan başka bir zihin durumunu e, içermektedir. Şimdi elma algısını birinci dereceden düşünürsek, birinci dereceden zihin durumu olarak düşünürsek... ...onu hedefleyen zihin durumu ikinci dereceli olarak düşünmek uygun kaçar... Burada sonsuz süreç bitebiliyor ama şu da söylenebilir, belki o ikinci dereceli zihin durumu da bilinçli. Eğer bilinçliyse o zaman üçüncü bir dereceden zihin durumu var demek oluyor. Ama bu şart değil yani bilinçli olması şart olmadığı için süreç sonsuza kadar devam etmiyor. Siz nerede bitirmek istiyorsanız orada bitiyor. Çünkü ya ikinci dereceden zihin durumu bilinçli ya da bilinçsiz ya üçüncü dereceden Zihin durumu bilinçli ya da bilinçsiz ve kendi zihinsel hayatımıza baktığımız zaman da genelde zaten ikinci dereceden zihin durumlarının bilinçli olduğu haller var. Ama üçüncü dereceden zihin durumlarının bilinçli olduğu haller çok ender sayılabilir. First order teorilerinde ise yani birinci dereceden olanlarda ise sadece bir tane zihin durumu var ve her şey onun içinde oluyor. onu bilinçli kılan farkındalık da onun bir parçası oluyor. Şimdi benim amacım e, state consciousness olmadan e, transitive consciousness olabilir fikrini biraz desteklemek. E, onu kabul edip buna göre geliştirilen teorileri yani higher order teorilerini e, desteklemek. Onun için şimdi yapacağım şey e, state consciousness olmadan transitive consciousness olamaz e, fikrini e, en kapsamlı savunan e, felsefecilerden Jurya e, Kriegel'in önerdiği üç tane sebebe bakmak istiyorum ve bu üç sebebe e, yönelik de e, cevaplarım olacak. E, Kregel birinci sebebini yani neyin sebebi state karşıtı olmadan transit karşısınız olmaz e, fikrini desteklerken birinci sebebini bir örnekle destekliyor ve diyor ki bir öznenin e, 17'nin 13'ten daha büyük olduğunun farkında olmasını Gizli kalmış, bilinçsiz bir 17 13'ten daha büyüktür inancına dayandırmamız mümkün değil. Yani madem 17'nin 13'ten büyük olduğunu farkında demek ki 17'nin 13'ten büyük olduğu inancı da bilinçli olmak zorunda diyor. Benim buna karşılık cevabım ise kullanılan örneğin biraz ön yarglı olduğu üzerinedir. Yani matematiksel önermelerle ilgili konularda e, farkında olduğumuz şeylere büyük bir ihtimalle bilinçli e, bazı mental state'ler eşlik etmektedir ya da sebep vermektedir. E, ama başka tip olayları düşündüğümüz zaman, e, başka örnekleri düşündüğümüz zaman farkında olduğumuz her şey için ille de bilinçli bir zihin durumunda bulunduğumuz söylenemez. Bununla ilgili olarak iki örnek var literatüden bahsetmek istediğim. Biri Armstrong'un uzun yol tır şoförü örneği. Bu örnekte saatlerce araba kullanmış birisinin bir noktadan sonra ne algılarının ne de hareketlerinin farkında olmaması, onlarla ilgili rapor verememesi durumuna dikkat çekiliyor. Algılarının farkında olmamasına rağmen, kaza yapmadan yoluna giden, yoluna devam eden tır şoförü belli ki bir şeylerin farkında yani ışığın mesela kırmızıdan yeşile döndüğünün, yolun sağa doğru kıvrıldığının ya da vitesi değiştirirken yapması gereken hareketlerin bir şeylerin farkında ama yol sürüşüyle ilgili bilinçli zihin durumlarına sahip değil. Yani en azından her an sahip değil. Yani state karşısınız olmamasına rağmen Transitive Consciousness mevcut. İkinci örnek de psikolojiden geliyor. Blind Sight denen bir durum var. Sanırım Türkçedeki karşılığı bakar körlük olduğunu görmüştüm bir yerde. Burada da yani Blind Sight durumunda beyinde bir hasardan ötürü hastaların görüş alanlarının bir kısmı etkileniyor. E, ve yapılan deneylerde o kısma denk gelecek e, şekilde hastalara bazı resimler gösterildiğinde hiçbir şey göremediklerini e, iddia ediyorlar. E, fakat sonra e, önlerine konan objelerden e, bir tanesini seçmeleri istendiğinde e, şans denemeyecek kadar yüksek bir oranda e, resimde gördüğü objeyi seçiyor. Yani o objeler arasında bir tanesi resimde olan obje ve gidip onu seçiyor. Ee, neden onu seçtiği sorulduğunda e, bilmiyorum, rastgele seçtim gibi cevaplar veriliyor. E, ama e, bu durum bize blind hastalarının e, resimlerin bir şekilde farkında olduklarını e, ama resim algılarının, yani state consciousness olarak resim algılarının bilinçli olmadığını gösteriyor. Yani yine state consciousness yokken e, transitive consciousness mevcut. Dolayısıyla Creggell'in kullandığı önerme bir matematik e, kullandığı örnek bir matematiksel önermeyle ilgiliydi ama e, matematiksel önermelerden daha basit durumlarda, daha başka durumlarda e, zihin durumları bilinçsizken öznenin farkındalığını kabul etmek o kadar da zor değil. Belki matematiksel önermelerde zor ama başka e, durumlarda değil. Creggell'in e, ikinci sebebi ise State Consciousness olmadan, Transitive Consciousness olmaz fikrini savunmak için. State Consciousness yokken Transitive Consciousness var demenin bilinçsizce bilinçli olmayı kabul etmeyi gerektirdiğini ve bunun da kendi içinde tutarsız bir önerme olduğunu söylüyor. Burada yapılan hata yine bence Transitive Consciousness ve State Consciousness arasındaki ayrımın göz ardı edilmesidir. Yani bilinçsizce bilinçli olmak, e, öznenin hem bilinçli hem de bilinçsiz olduğu anlamına gelmez. E, özne bir şeylerin bilincindeyken o şeylerle ilgili zihin durumlarının farkında olmaması, dolayısıyla bilinçsiz zihin durumları içerisinde olması tutarsız değildir. Burada çünkü farkında olduğu şeyler farklı. E, ne zaman tutarsız olur? Zaten state karşısınız olmadan, transitive karşısınız olmaz fikrini baştan savunuyorsanız o zaman tutarsız olur. Ama o zaman da zaten e, desteklemeye çalıştığınız argümanı zaten e, baştan kabul edip sebep olarak e, vermememiz lazım. En mantıken e, tutarsız olan o oluyor. E, üçüncü sebep de, Kriegel'in üçüncü sebebi insan zihninin kapasitesiyle ilgili. Bilinçsiz zihin durumlarımız sonucunda da bir şeylerin farkında olabiliyorsak, diyor Kriegel, herhangi bir anda sonsuz seviyede bir farkındalık içerisinde olmamız gerekir. Ki zihinsel hayatlarımızda bu denli bir zenginliğin mevcut olmadığını, herhangi bir anda farkında olduğumuz şeylerin sınırlı bir sayıda olduğunu söylüyor. Bana göre bu görüşteki hata bilinçsiz zihin durumlarının, özneleri mutlaka bir şeylerin farkında kılacakları yanılgısıdır. Yani state consciousness yokken transitive consciousness olabileceğini savunanların söyledikleri bir x zihin durumu içerisindeyken e, bunun sonucu olarak bir şeylerin farkında olabilirim ve bu durumlarda x ille de bilinçli bir zihin durumunda olmak zorunda değildir. Ama bu demek değildir ki Sahip olduğum her bilinçsiz zihin durumu beni bir şeylerin farkında yapacak. Yani şu an e, inşaat gürültüsü örneğine göre dönersek, işte kitabımı okurken inşaat gürültüsü, ses algım e, bilinçsiz. E, bilinçsiz olduğu için de bu beni bir şeylerin farkında kılmak zorunda değil. E, Kriegel ise, e, Kriegel'in söylediği sonsuz seviyede ki farkındalığa ancak o şekilde ulaşılır. Her bilinçsiz Mental state sizi bir şeylerin farkında kılarsa o zaman tabii ki sonsuz seviyede bir farkındalık olur ama e, bunun böyle olmasına gerek yok. E, fakat bunu söylemekle birlikte bir de problemi e, dile getirmeliyim. E, o da şu eğer bilinçsiz zihin durumları bizim farkındalığımızı etkilemek zorunda değilse o zaman... E, özneye herhangi bir farkındalık katmayan bilinçsiz bir zihin durumunu aslında var olmayan bir zihin durumundan ayırt etmek çok zorlaşacaktır. Ki bu da bizi var olan tüm zihin durumlarının bilinçli olduğu fikrine doğru götürecektir. Ki bu da bilinç kavramını, anlam, kavramını anlamamızı engelleyen bir durumdur. Dolayısıyla yani bizim e, bilinçsiz bir zihin durumunu var olmayan bir zihin durumundan ayırt edebilmeyecek bir e, çözüme ihtiyacımız var. E, bu da şöyle olabilir, e, e, bu problemi bir çözüm olarak bilinçsiz zihin durumlarının bizim farkındalığımızı etkileme potansiyeli taşıyan zihin durumları olarak yaklaşabiliriz. Var olmayan zihin durumları ise haliyle hiçbir etkisi e, olmayacaktır. Yani zihinsel yaşamamız üzerinde. Ee, şimdi bu üç argümana karşı verdiğim e, cevaplarla e, state consciousness olmadan transitive consciousness olabileceği fikrini e, en azından biraz kabul edilebilir e, kıldığımı umuyorum. Ki bu da dolaylı olarak e, higher order e, teorileri için e, bir destek oluşturuyor. E, şimdi e, zihin durumlarını bilinçli kılan ...farkındalığa biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Bunun sonucunda üst içeriğin hem özellikleri hem de taması hakkında biraz bilgimiz olacak. Bu bilgi de bize üst içerik açısından aslında first order ve higher order teorileri arasında önemli bir fark olmadığını gösterecek. Öncelikle zihin durumu farkındalığının... Yani Nesnesi mental state olan transitive consciousness. Ee, zihin durumu farkındalığının bazı özelliklerine değinmek istiyorum. Ee, şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Ee, diyelim ki kızgınım. Ee, kızgınlığım bana ait bir mental state ama ben kızgınlığımın farkında değilim. Ee, yine beni çok iyi tanıyan bir arkadaşım davranışlarımdan kızgın olduğum sonucunu çıkartabilir ve bunu bana söyleyebilir. Ee, böylelikle eğer arkadaşıma güveniyorsam kızgın olduğuma dair bir inancım olabilir ya da kızgın olduğum bilgisine sahip olabilirim. Ama bu durum kızgınlık mental state mi, kızgınlık zihin durumumu ille de bilinçli kılmak zorunda değil. Çünkü farkındalık direkt e, mental state'e yöneltilmiş değil. E, tabii ki kızgın olduğum gerçeğinin farkında olmak, onu kabullenmek e, kızgınlığımın, B-mental state olarak farkına varmama sebep olabilir. Ki e, psikoterapilerde genelde bunun gerçekleşmesine çalışılır. E, ama sonuç olarak öyle olsa da farkındalığım yine kızgınlık durumuna yöneltildiği için e, bilinçli olur. Kızgın olduğumu bildiğim için değil. E, demek ki üst içeriklerde zihin durumu farkındalığında... E, dolaylı yolla değil, direkt yolla elde edilen bir farkındalık olması gerekiyor. Yani benim kızgın olduğumu öğrenmem tek başına kızgınlığımı bilinçli kılmıyor ve bana kızgınlık deneyimini yaşatmıyor. Bu birinci özellikle bağlantılı olarak zihin durumu farkındalığının bir diğer özelliği ise her zaman için özneye özel bir yönünün bulunmasıdır. Diyelim ki yine ağrınız var ve bunu doktora tarif ediyorsunuz. Ne derseniz deyin hiçbir zaman doktorun sizin ağrınızı algıladığınız gibi algılamasını sağlayamazsınız. Yani onunla ilgili tabii ki bir iletişim içerisinde olabilirsiniz, bilgi alışverişi yapabilirsiniz ama sizin ağrınızı anlayabilecek, hissedebilecek tüm özellikleriyle tek kişi yine siz oluyorsunuz. E, kısaca yine bu üst içeriğin e, iki önemli özelliği var. Biri dolaylı olmaması, dolaylı bir şekilde elde edilmemesi. İkincisi de özneye özel olması. E, diğer bir soru da zihin durumu farkındalığının içeriğinde e, yani üst içerikte tam olarak ne olduğudur? E, farkındalığın e, nesnesi bir obje olduğunda içeriğini belirlemek e, tabii daha kolay. Ama özne kendisine ait bir zihin durumunun farkında olunca ve dolayısıyla bilinçli bir mental state'e sahip olunca tam olarak neyin farkında oluyor? Bunun cevabını vermek biraz daha zor. E, felsefe tarihine baktığımız zaman, e, şöyle birazcık üzerinden geçmeye çalışacağım. Felsefe tarihine baktığımız zaman e, bilinçlilik ile gündeme gelmiş e, ortak bir tema... Bu üst içeriğin ne olabileceğine dair bize biraz bir fikir sunuyor. Ee, çok farklı zamanlardan, değişik zamanlardan, değişik geleneklerden gelen e, felsefeciler bilinçliliğin yanında daima mevcut olan bir öz bilinçten e, bahsetmişlerdir. Yani buradan birkaç örnek vermek gerekirse Aristoteles, It's impossible to perceive something and not be aware that one is perceiving it. Bir şey... Algılıyor olup aynı zamanda algılıyor olduğunu fark etmemek mümkün olamaz. Lock uh, thinking consists in being conscious that one thinks. E, düşünme esnasında, e, yani düşünme bir insanın düşünüyor olduğunun farkındalığını da içerir. E, bunlar kaba çeviriler tabii. Brentano, uh, every conscious act includes within it a consciousness of itself. E, tüm bilinçli hareketler diyelim. Bir de kendilerine yönelik bilinçlilik içerir. Hussle, bilinçlilik her zaman bir özbenlik görüntüsü taşır. Diyelim. Heidegger, bilinçlilik her zaman için aynı zamanda öz bilinçliliktir. Henry, deneyimler her zaman için bir özbenliği de ortaya koyar. Sartre, Öz bilinçliliği yeni bir tip bilinçlilik olarak düşünmemek lazım. Ee, bilinçliliğin mümkün olması için gereken e, bir durum olarak düşünmek lazım. Ee, daha günümüze yakın e, zamanlardan da e, Goldman, e, The Process of Thinking About Something Carries With It, An Unreflective Self-Awareness, e, Düşünme e, prosesi aynı zamanda... İnsanın kendi özbenliği ile ilgili işilerin farkındalığını gerektirir. Flanagan'ın düşük seviyede bir özbenliğin her zaman için deneyimleri kendi deneyimlerim olarak yaşamamı gerektirir. Kriegel'da bilinçlilik her zaman için özbilinçlilik üzerine kuruludur gibi. Böyle Seneler yani binlerce senelere yayılmış e, değişik fikirler bunlar. E, aralarından çıkan bir öz, e, bir tema var, ortak tema var. O da e, bilinçliliğin yanında bir öz bilinç kavramında e, yer aldı. Buradan yola çıkarak e, bilinçli bir zihin durumunun e, üst içeriğinde öznenin kendisi içinde bulunduğu zihin durumunun sahibi olarak... ...kendisini onun sahibi olarak görmesi yer alıyor diyebiliriz. Yani bir çeşit öz farkındalık. Ee, her ne kadar bu fikir son yıllarda e, epey popülerite kazanmış olsa da... E, Prince gibi ...Jesse Prince gibi hala human öz farkındalıkla ilgili meşhur karamsarlığını paylaşan e, felsefeciler de mevcut. Yani e, human o meşhur karamsarlığı nedir... E, kendi içime baktığım zaman hiçbir zaman bir özbenlik görememe durumu. Gördüğüm tek şeyin bir takım algılardan mevcut olduğu durumu. Ee, şimdi bilinç teorileri açısından önemli olan nokta, e, zihin durumlarının üst içeriği olarak öz farkındalığın hem first order teorilerinde hem de higher order teorilerinde yer almasıdır. Ee, örnek olarak Kriegel'ın e, geliştirdiği bir e, First order tipi bilinçli teorisinde öz farkındalık bilinçli kılınan zihin durumunun bir parçası olarak yer alır. Rosenthal ve Lycan gibi higher order tipi bilinçli teorilerinde ise bir zihin durumunu bilinçli kılan başka bir zihin durumu olduğu için öz farkındalık hedeflenen zihin durumunda değil, onu hedefleyen zihin durumunda yer alır. Evet. Buradan da anlaşılacağı üzere zihin durumlarının üst içeriği aslında hangi tip bilinç teorisini savunacağımızı belirlemez. Çünkü üst içerik olarak öz farkındalık her iki teoride de mevcut. Aralarındaki tek fark yapısal bir farklılık. Yani öz farkındalığın hangi zihin durumunda yer aldığına dair bir fark, farklılık var. Ama bu farklılıkta zaten e, State Consciousness ve Transitive Consciousness arasındaki ilişki konusunda nasıl bir görüş sahip olduğumuza göre değişiyor. E, son olarak, üst içerik açısından e, hem First Order hem de Higher Order e, teorilerindeki bazı problemleri dile getirmek istiyorum. Yani bunlar... First order teorileri geliştirmek için gerekli olan, e, yani e, çözülmesi gereken problemler. Tabii ben burada bugün onları e, çözmeye çalışmayacağım. E, aynı zamanda higher order teorilerin problemleri de var. E, bu problemler e, iki teorideki yapı farklılığından ötürü ortak problemler değil. E, state consciousness ve transitive consciousness arasındaki ilişkiyle ilgili hangi görüşü savunduğumuza göre... Higher order ya da first order arasında bir seçim yaptıktan sonra e, teoriyi sağlamlaştırmak için üzerinde durulması gereken e, hususlardır. E, first order teorilerinde e, üst içerik bilinçli kılınan zihin durumunun bir parçası olduğu için bir zihin durumunun nasıl kendisiyle ilgili olabileceği üzerine detaylı bir açıklama gerekecektir. Bu bir problem first order teorileri için. Yani zihin durumunun nesnesi hem her neyle ilgili ise o hem de bir yanda kendisi olmak zorunda. Örneğin elma algın bilinçli ise bu algı sadece elmayla ilgili değil bir de elma algısının kendisiyle ilgili olmak zorunda. Ve bunun nasıl oluştuğuna dair bir açıklama gerekiyor first order teorilerinin sağlamlaştırılması için. Higher order teorilerinde de e, elma algımı hedefleyen, e, yine elma algısı örneğinden gidersek, e, daha önce de bahsetmiştim, elma algısı birinci zihin durumu, onu hedefleyen başka bir zihin durumu var. Elma algısını bilinçli kılan, o da ikinci dereceden zihin durumu olarak düşünebiliriz. E, i̇şte böyle birinci ve ikinci dereceden diye ayrım yapmanın higher order teorilerinde, e, ...sebep olduğu problemler var. Bu problemler özellikle yanlış algı e, ya da halüsinasyonlarda kendini gösteriyor. E, diyelim ki kırmızı bir iskemleyi mavi olarak algılıyorum. Burada mavi renk eğer ikinci dereceden zihin durumunun yani üst içeriğin bir parçasıysa... ...hedeflenen zihin durumunun özellikleri tüm önemini kaybedebiliyor... Yani gerçekten bir kırmızı iskemle ile ilgili bir zihin durumu var ama ben onu mavi iskemle olarak algıladığım zaman e, hedeflenen zihin durumunun özellikleri hiçbir önem taşımıyor. E, eğer bunun yani bu problemin önüne geçilecekse e, üst içerik ile hedeflenen zihin durumu arasındaki etkileşimin detaylı bir açıklaması e, gerekmekte. Nasıl bir mekanizma ile Birinci dereceden zihin durumu ikinci dereceden zihin durumuna sebep olabiliyor. Ee, diğer bir problem daha da kötüsü e, ortada iskemle yokken e, mavi bir iskemle gördüğümü zannettiğim durumlar. Ee, burada problem daha büyük çünkü hedeflenen bir zihin durumu mevcut değilken üst içeriğin var olması üst içeriğin güvenirliği hakkında ciddi eleştirilere yol açmaktadır. Ee, yine higher order teorilerinin daha sağlam bir hale gelmesi için bu sorunların e, ele alınması gerekiyor. Ee, sunumum sonuna doğru üzerinde durduğum e, konuları toparlamak gerekirse e, şunları söyleyebilirim. E, amacım zihin felsefesinde first order ve higher order teorileri arasındaki farkın ...temelde state consciousness ve transitive consciousness arasındaki ilişkiye dayandığını göstermekti. E, literatürde genelde bu iki teorinin güçlü ve zayıf yönleri ele alınarak karşılaştırılıyor. E, fakat hangi teoriyi seçmemiz gerektiği konusunda karar verirken bu yöntemin yetersiz kaldığı kanısındayım. E, yeterli bir karşılaştırma için iki teorinin arkasındaki temel fikir ayrılığını ve motivasyon farkını da incelemek gerekiyor... Benim fikrime göre de bu fark state consciousness ve transitive consciousness arasındaki ilişki hakkındaki görüşe dayanıyor. Diğer bir amacım da bilinçli zihin durumlarının öznenin farkında olduğu zihin durumları olarak tanımlanmasını kabul ettikten sonra bu üst içeriğin hem özelliklerini hem de temasını biraz incelemekti. E, aynı zamanda bu tanımın ve üst içeriğin hangi bilinç teorisini seçmemiz konusunda önemli bir rol oynayıp oynamadığını görmekti. E, zihin durumlarının üst içeriğinin direkt olarak hangi bilinç teorisini seçmemiz gerektiği konusunda fazla bir etkisi olmadığını e, iddia ettim. E, üst içerik olarak e, first order ve higher order teorilerinde tek önemli fark e, yapısıyla ilgili. Yani üst içeriğin hedeflenen zihin durumunun bir parçası mı yoksa başka bir zihin durumuna mı ait olduğu ile ilgili yoksa ikisinde de tema olarak öz farkındalık zaten üst içerikte mevcut. Dolayısıyla aralarındaki fark yine aralarındaki farkın kaynaklandığı nokta yine state karşısınız ve transitive karşısınız arasındaki ilişkiyle ilgili görüşe dayanıyor. Teşekkür ederim. soru soracak olan arkadaşlara sözü bırakıyorum. Merhabalar. Çok teşekkürler konuşmanız için. Meditasyonla ilgili bir soru soracağım. Daha doğrusu anlattıkları yani meditasyon uygulamalarının bir Uygulamalarıyla anlattığınız ve verdiği yani üst fark, pardon öz farkındalık ve zihin durumları ile nasıl bir ya nasıl adapte edilebilir onu sormak istiyorum. Örneğin meditasyonda meditasyon öğretilirken önce nesnelere dair zihin zihin durumların üzerinden başlıyor. Mesela işte önce size yemeği tatmayı öğretiyorlar, sonra yürüme öğretiyorlar ve İleride bir hedef olarak e, bu bir daha genel bir farkındalık. Bunların hepsinin yani ütopik bir yerden tabii bu kurgulanıyor ama hepsinin aynı anda farkındalığının bulunacağı bir e, genişlemiş ve e, artmış bir öz farkındalık hedefleniyor. E, ve nesnelerde de bu hani bir anlamda yani o nesneye dair zihinsel durumda yani ben kahvenin tadını alıyorum. Zaten aldığımı bilincindeyim ama meditasyon yaptığım sırada yine kahvenin tadını alıyorum. Yine kahvenin tadını aldığım bilincindeyim fakat farklı. Ve bu öz farkındalıkta yaptığı değişim de bu tarz bir şey. Ve e, bilmiyorum e, bir, bir iki bilimsel yazı okumuştum bu meditasyonla ilgili psikolojide yapılan çalışma. Ve e, e, işte, guruların e, şeyleri, e, beyin... De, ...aktivasyonlarının... ...daha fazla olduğu gibi bir... uygulardan bahsediyorlardı. Dolayısıyla hani... ...sormak istediğim şey... ...bu, bu perspektifte, meditasyonun perspektifinde... ...sanki e, zihin durumlarının... ...içlerinde ve öz farkındalıkta bir... ...spektrum varmış gibi bir şey... E, ...görünüyor. Acaba bu... E, ...anlattığınız konuya nasıl bağlanır? Ee, sorunuz için teşekkür ediyorum... ...öncelikle... E, ...aslında... Kriegel'ın e, bilinç teorisi sanırım sormak istediğiniz soruyla, yani bu konuşmada bahsettiğim kısmı değil ama daha ileriki kısmı e, epeyce bağlantılı. E, spektrum'dan bahsettiniz. E, şöyle bir şey olabilir. Herhangi bir zihin durumunun e, bilinçli olması için eğer öz farkındalık gerekiyorsa, şimdi bu, bu temayı e, kabul ettiğimizi varsayalım öz farkındalığın spektrumu olacaktır. Yani mesela işte uzun saatlerce araba kullanmış birisinin deneyimi ile araba kullanmayı daha yeni öğrenen birisinin deneyiminde öz farkındalıkları arasında belli bir fark olacaktır. Şimdi normalde deneyimlerimizde aslında çok da kendimize yönelik düşünmeyiz herhangi bir zihin durumunun bilinçli olduğu durumda illa da kendim hakkında da bir şey düşünmek zorunda da değilim. Dolayısıyla e, Kriegel e, herhangi bir bilinçlilik durumunu öz farkındalık gerektiriyor dediği zaman aslında çok düşük bir seviyedeki öz farkındalıktan bahsediyor. E, ve bunu e, arttırdığınız zaman e, introspection gibi durumlarda yani mesela kendini hayatınıza yönelik düşüncelerinizde ya da ileriye doğru yaptığınız planlarda o zaman kendinizle ilgili olan düşünce daha da belirleşmeye başlıyor. Dolayısıyla o öz farkındalık hangi bilinç, hangi zihin durumunda olduğunuza göre spektrumu değişiyor. Şimdi meditasyona gelince, pardon bir şey daha söyleyeceğim meditasyondan önce. Hani düşük seviyede öz farkındalıktan e, kasıt burada şunun gibi neredeyse hani görsel alan olarak düşünün yani şu odaya baktığınızı düşünün. E, belirli bir alanı e, merkezi noktada duruyor. Yani benim için şu mikrofonlar mesela oldukça merkezi durumda. E, fakat şu taraftaki tahta e, görüş alanımın neredeyse dışında ama tam da değil. Onun mesela çok düşük seviyede bir farkındalığı var bende. Ee, öz farkındalık için de aynı metodu kullan, kullanabiliriz. Yani e, çok az bir şekilde farkında olduğumuz zaman kendimizin ya da çok daha detaylı bir şekilde farkında olduğumuz zaman kendimizin diye ayırırsak hatta e, ayır, bu şekilde ayırdığımız zaman e, meditasyon sanırım e, tabii ki çok az neredeyse yok derece de öz farkındalık. E, ...içerdiğini düşünmek herhalde... ...mantıklı olacaktır. O da şöyle, yani meditasyondan önce... ...başka örneklere de baktığınız zaman... ...bir yüzücü diyelim. Ee, saatlerce yüzdüğü zaman... ...kendisini düşünme... durumu gittikçe... ...sıfıra doğru iniyordur. Ya da herhangi bir şey... ...çok iyi yaptığınız zaman... ...genelde öyle olur. Yani bir şeyi iyi yapıyorsanız... ...kendinizi o an düşünmezsiniz. Eee... Ve o derecede de yaptığınız işi iyi yapıyorsunuzdur. Şimdi meditasyonda da e, öz farkındalıktan uzaklaşma süreci yaşanıyor diye herhalde algılamak lazım spektrumda. Buna katılır mısınız önce? Yani, <gülüyor> yani o, çünkü oradan devam ederek e, bir yere varmaya çalışacağım da. Ee, yani ben tabii siz bu e, <gülüyor> konuda yani. Fikrimin e, doğruluğuna emin değilim ama yok, yok, yani. e, e, benim bugüne kadar deneyimlediğimi düşündüğüm ve okuduğumda e, sanki e, e, burada e, bir kırılma hedefleniyormuş e, gibi e, özellikle işte Budizm'de bu bir e, şeye de dönüşüyor belki doktrinal bir şeye de dönüşüyor ama e, öz farkındalığım. ...özneye dair bir farkındalık olarak... ...çok basit bir şekilde söyleyip ve, ...ve zihinsel durumları daha nesne... ...nesneye yönelik bir şey olarak... ...kurguladıkları zaman yani onlar en azından... ...böyle yap, yapıyorlar... E, ...o zaman özne ile nesne arasında... ...fark oluşturmayan... ...bir hı hı. farkındalıktan bahsediyoruz... ...bunu e, bir tarafın... ...elimine edilmesi olarak... E, ...şey yapılabilir... E, e, ...ya da... E, ...yani bilemiyorum... E, o şekilde de e, fark bir yandan da eğer o, e, onun azaltılması diyorsak ve e, öz farkındalık nesneleri, yani zihinsel durumların için gerekli bir şeyse o zaman zihinsel durumların farkındalığının artması için nasıl hı hı. E, öz farkındalığın azalması gerekiyor? Onu an, e, tam anlayayım. Bir, belki şu şekilde olabilir, e, zihin, zihin durumlarının e, yani başka nesnelere yönelttiğiniz zaman, şimdi şöyle bir kere benim anladığım kadarıyla yani Budizm'de ya da meditasyonda amaç bu benlik konseptini yok etmek. Herhangi bir şeyin bilincinde olduğunuz zaman benlik konsepti gerekiyor, öz farkındalık gerekiyor diyen felsefeciler, Kesinlikle çok düşük seviyede bir e, öz farkındalıktan bahsediyorlar. Bir kere bunun altını e, çizmem lazım. Yani üzerine düşünülen e, bir öz farkındalık değil. E, ama daha da ileriye gidip herhangi bir zihin durumunun bilinçli olması için öz farkındalığa gerek yoktur da denilebilir. Yani bu da bir görüş. E, ve belki de... E, özbenlik kavramı e, zihin durumlarının e, aktif olmasıyla e, eğer canlanıyorsa belki bu zihin durumlarını o kadar çok aktif hale yani aşırı derecede aktif hale getirdiğiniz zaman da tam tersi bir spektruma dönüşüp e, özbenlikten uzaklaşıyor olabiliriz çünkü bu sefer konsantre olduğumuz şey e, kendimiz değil dışarıdaki obje ve bu Belki meditasyonda yapılmaya çalışan şey yine ben de tahmini konuşuyorum tabii yani çok büyük bir e, bilgim yok ama e, bir nesneye ne kadar konsantre olursanız e, zihin durumunun içeriğini düşünün. E, belki bunun yüzde olarak bir dağılımı olacaktır. Yani bir zihin durumunun ne hakkında olduğu bir de o zihin durumunun içerisindeki o düşük seviyedeki özbenlik. Yani ne kadar nesneye yöneltirseniz düşüncenizi o zihin durumu içerisinde onun payı, payı yüzdesi artmaya başlayacaktır. Ve zaten hani düşük seviyede olan e, öz farkındalık da e, o, o derecede düşüyor olabilir. Yani bu şekilde özbenlikten uzaklaşılabilir zihin durumuna konsantre olarak, yani zihin durumunun nesnesine konsantre olarak bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Birkaç soru sorabilirim umarım. Hı. Birincisi dünya tarihi e, dersi verirken Homo sapiens ve Homo sapiens sapiens'ten bahsettik. E, düşünen adam ve düşündüğünü düşünen hı. adam veya düşüncesini düşünen adam. Acaba Homo sapiens öz farkındalığı olmayan ya da öz farkındalığı düşük olan adam mıdır Homo sapiens sapiens'e göre? Hı hı. E, i̇kincisi bana e, insanın e, algılama sınırları itibariyle zaten sonsuz bir e, ne e, transitif ne de e, state conscious mümkün gibi gözükmüyor. Yani şöyle diyeyim e, bir kere uyuyoruz uykuda bilincimiz tamamen kapanıyorsa kronolojik olarak bir sınır var demektir. Dolayısıyla uyanıklık halinde ya da derin uykuya geçene kadar ki e, halle sınırlı bir kanşısınız e, olması lazım. E, tabii bu arada uykudan uyanıklığa, derin uykudan uyanıklığa geçerken ki kanşısınız bir bulanık kanşısınız mıdır? <gülüyor> da, yani orada bir e, niteliğin e, algılanmasında bir farklılaşma oluyor sanki mesela Tam uyanıklığa geçerken sabah uyanmak için saati kurmuşsunuz. Saat çalıyor ama siz onu zil sesi ya da telefon sesi gibi e, rüyanızda o anda hemen uyandığınız için rüyanızı da hatırlıyorsanız düşünüyorsunuz. zili zi, Saatin zilini algılıyorsunuz ama rüyada farklı bir e, şeyin sesine dönüşüyor. Yani ses algısı var ama onun mahiyetinde bir e, yanılgı var. Yani onun için bulanık, kanşısız, mümkümlerim Gün, günlük hayattaki olaylar için de söz konusu olabilir. Bir de yani insanın bir anda e, farkında olduğu şeyler sayısal olarak sınırlıysa bunları kişisen daireler gibi e, birbirine eklersek shift söz konusu yani bir e, daireden öbürüne geçerken bir kısım farkındalıklar artarken diğerleri azalıyor demektir. O zaman da zaten bir sonsuz algıdan bahsedemeyiz sanki. Sürekli şift, dalgalanma söz konusu. O zaman sonsuz algı gerekir gerekmez tartışmaları anlamını yitirmiyor mu? Teşekkür ederim. Ee, birinci sorunuza e, değinmek gerekirse e, Homo sapiens düşünen adam, Homo sapiens sapiens de düşüncesini düşünen adam. Eee ayrımında öz farkındalık eee acaba homo sapiens öz farkındalığa sahip olmayan adam mı eee sorusunu yönelttiniz sanırım. Eee bilinç için öz farkındalığın gerektiğini savunanlar kesinlikle buna katılacaktır. Yani eee başta olmak üzere ama eee bir, yani daha birçok sadece Kregel değil, e, psikolojiden de Zahavi Galager yani birçok insan bu bir kere görüşü paylaşıyor. Evet öz farkındalık olmazsa e, sizin kullandığınız serimlerle homo sapiens olarak kalıyoruz. E, düşündüğümüzü e, hatta düşünen adam bile yani öz farkındalık e, olmazsa onlara göre düşünen adam da olamıyoruz. Yani daha da aslında onlar bir adım daha öteye gidiyorlar. Düşünen adam olmak için bile öz farkındalık gerekiyor. Düşündüğünü düşünen adam ol olmak için e, öz farkındalığına yönelik bir tane daha, e, yani öz farkındalığının da farkında olması gerekiyor. Dolayısıyla e, düşünen adam öz farkındalığa sahip değil, e, düşüncesini düşünen adam öz farkındalığa sahip, ayrımı değil de düşünen adam olmak için öz farkındalık gerekiyor düşündüğünü düşünen adam olmak için de öz farkındalığının farkındalığı gerekiyor şekliyle e, sunacaklardır e, ha sonsuz al sonsuz algı ile ilgili olarak ve uyanıklılık vesaire e, şimdi bu bu uyanıklılık durumu zaten ben bahsettiğim zaman... E, ...transitive consciousness dedim, state consciousness dedim... ...bir de onun öncesinde e, yine consciousness terimleriyle ilgili e, ayrımlar yapılırken... ...transitive creature e, consciousness var... ...ondan sonra da transitive consciousnessı var... ...ben transitive creature consciousnessa değinmedim... E, ...ama o da şey zaten... E, ...bir yaratığın, bireyin... ...insan olabilir, hayvan olabilir... E, uyanık olma hali, anestezi altında olmama hali ya da derin uykuda olmama hali, bir şeylere e, karşılık e, tepki gösterebilen hali. E, öyle bir zaten e, ayrım da var, e, onu da hemen e, belirteyim arada. E, şimdi sanırım e, sonsuz algı zaten mümkün değilse, e, neden sonsuz algı e, kaygısı var diye sordunuz ee, sonsuz algı kaygısı e, dan çok sonsuz algı olmadığı fikrine katıldığı için e, Kregel e, herhangi bir sonsuz algıya sebep verebilecek bir teorinin yanlış olduğu fikrine sahip yani e, o anlamda sonsuz algı önem kazanıyor Kriegel'e göre eğer bilinçsiz e, mental state'ler, bilinçsiz zihin durumları da bizi bir şeylerin farkında kılıyorsa, o zaman e, sonsuz şeyin farkında olabiliriz. Ama öyle değiliz, diyor Kriegel. Zaten yani katılmıyor. E, ve öyle olduğumuza sebep verecek bir teori de yanlıştır, diyor. Yani sonsuz algı kaygısı bir tek orada zaten sınırlayıcı bir kaygı olarak kendini gösteriyor. işte şeyden ötürü eğer yani şimdi higher order teorilerinin ortak bir sorunu aslında bu yani bir zihin durumunun bilinçli olması başka bir zihin, bilinçli zihin durumunu gerektiriyorsa işte onun da bilinçli olmasının için başka şey mantıksal olarak sonsuzluğa gidiyor bu mantıksal olarak sonsuzluğa gittiği için pratikte olmayan bir şey olduğu için de buna karşı çıkıyor o anlamda yine sonsuzluk önemli. Çünkü mantıksal olarak o teorinin ima ettiği şey sonsuzluğa gittiği. Ve o teoriye karşı olarak bu fikri kullanıyor. Sonsuzluk fikri. Evet. Benim bir sorum var. Bilinç kavramının oluşumundaki kaynaklardan biri de psikolojiden geliyor. Özellikle Freud'un bilinç dışı kavramından. Eee onun yerine e, veya ek olarak disosyasyon kavramı ek bir imkan sağlayabilir mi? Şöyle örnek vereyim. E, disosyatif bozukluk dediğimiz bir rahatsızlık yaşayan kişiler var. Bu kişilerde normaldeki e, tek bir bilinç hali çoklu halde yaşanıyor. Yani normalde bütüncül olan bir algılama 5-10-15 tane farklı bilinç algılamalarına dönüşüyor. Mesela eş zamanlı bir görüşme sırasında bir çocuk alter dediğimiz hal ortaya çıkıyor. Karşınızda işte 20'li yaşlarda bir insan kaç yaşındasınız dediğinizde işte 7 yaşındayım diyor. Üzerinizde ne var dediğinizde bir çocuk elbisesi tarif ediyor. Onun yerine diyelim ki bir switch dediğimiz bir değişim oluyor. Bu sefer cinsiyet olarak kendini farklı algılayan bir alter ortaya çıkıyor. Sonuçta hem yaş olarak hem zaman dilimi olarak hem cinsiyet algılamasında hem bir takım yeteneklerin algılanmasında bir çoklu durum var. Yani burada artık tek bir bilinçten ziyade eş zamanlı çoklu bilinç diyebileceğimiz bir hal oluşuyor. Acaba bu tıbbi gözlem size bu meseleyi tartışırken başka bir imkan sunabilir mi? Evet. Ee, suna, kesinlikle sunabilir <gülüyor> onu baştan söyleyeyim ee, birden fazla şekilde sunabilir ee, birincisi bir kere bu özneye özel yani e, bilinçlilik halinin üst içeriğin özneye özel olması e, özelliğini bir kere sorgulamamızı gerektirir büyük bir ihtimalle böyle bir durum e, çünkü burada öznelerin sayısı artıyor e, çünkü her e, e, artıyor fakat şöyle bir şey de denilebilir her e, özne için yine o özel bir durum yani kendisini yedi yaşında zannettiği zamanki algısı e, o özneye özel yani yedi yaşındaki hali öznesine e, işte eğer erkekse kendisini kadın olarak gördüğü zaman ki yine o özneye özel burada e, neyi kabul etmek durumunda kalıyoruz? E, özne sayısının artabileceğini kabul etmek zorunda kalıyoruz. E, bu bilinçliliğin özneye özel olma özelliğini etkiler mi? E, sanırım etkilemez. E, sadece işte öznelerin sayısındaki artışı kabul edersek çünkü yine özneye özellik her durum için mevcut e, kalıyor. E, ama bundan bence daha önemli bir durum var. E, o da üst içerikle ilgili olarak. Yani e, burada e, üst içeriğin teması gerçek olandan tamamıyla e, farklı bir şekilde kendini gösterebiliyor. E, ...işte yine yedi yaşında hissedebiliyor... ...çünkü üst içeriğinde... ...kendisini yedi yaşında olarak görüyor... ...şimdi burada sorulabilecek bir soru... ...yani şu soru önemli oluyor... ...bu e, durum karşısında... ...felsefeciler için... E, ...üst içeriğinde... ...kendisini yedi yaşında olarak... ...gösterirken... ...birinci derecede... ...hakikaten yedi yaşında... ...zihin durumu var mı... E, ...ve üst içerik onu mu... ...temsil ediyor... Yoksa aslında öyle bir içerik yok, tamamıyla e, kendi başına bağımsız bir üst içerik mi var? Yani bu durum felsefeciler için bu soruyu gerektirir. Ve yani bu sorunun da tabii çok enteresan bir soru e, ve üzerinde de durulması gereken bir soru. E, ama hani nasıl bir cevap verilebilir tabii şu an bilemeyeceğim. Ee, higher order teorileri için kesinlikle problem oluşturur. Ee, ama hani first order teorileri için hani farkındalık üst içerik eğer zihin durumunun bir parçasıysa e, orada halletmek daha mı kolay olur? Böyle bir durumu yani böyle bir durumu açıklamak daha mı kolay olur? Ee, ona yani bakmak lazım. Ama bu şekilde önemli var bu durumlar. Evet merhaba benim rüyalarla ilgili bir sorum olacaktı hı hı. özellikle rüyadayken rüyanın bilincinde olmak rüyada olduğunun bilincinde olmakla e, bir de fa, bilinçli e, olmamakla tanımlanan anestezi altındaki hastaların daha sonrasında e, dış uyaranların farkında olduklarını ya da hissettiklerini ifade etmelerinin ser, e, state da ilgisine ilişkisine nedir acaba hı hı. teşekkürler eee Şimdi e, anesteziyle ilgili e, tabii başarılı bir anestezi durumunda bilinçsiz olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, dediğiniz gibi e, şunu önce sormak istiyorum. E, bu ameliyat sırasında bir şeyler hissettiğini söyleyen hastalar e, ameliyat sırasında hissediyorlar değil mi? Yani hani kalktıktan sonra e, tamam o zaman şey... E, o zaman bu zaten hani başarılı bir... Yani doktorlar için yeteri kadar başarılı bir anestezi olabilir tabii. Çünkü ağrıyı kesiyor vesaire. Ee, onun için zaten farklı kavram... Farklı kavramsal çerçevelerin e, bilinci tanımlaması farklı. Tıpta belki sizin için ağrıyı kesmek... E, bilinç Tıpta bilinçli olmadığınız için yeterli bir e, bulgu olabilir. Ama siz o deneyimi yaşıyor olabilirsiniz ata belki ağrı da çekiyor olabilirsiniz. Yani bu durumda e, state consciousness var. E, özne de farkında. Yani çünkü hakkında da konuşabiliyor daha sonra. E, dolayısıyla hem state var hem transitive consciousness var burada. E, rüyalar konusunda... E, ha rüyaların bilincinde olmak dediniz değil mi? Rüya sürerken mi? Evet. O biraz daha değişik. Çünkü e, rüya sürerken rüyanın bilincinde olan, rüyadaki siz misiniz yoksa hakikaten yasakta yatıyor olan siz misiniz sorusu gündeme gelecektir. E, genelde rüyalar zaten hani bilinçli olmayı da gerektirir. Şey bilinçsiz yani bu yine transitive creature consciousness e, tanımında e, bir bireyin Uyanık olma halinde e, derin uykuda ise mesela bilinçsiz olarak tanımlanır ki derin uykuda e, rüya olmaz. Dolayısıyla hani rüyaları da e, state consciousness e, örneği olarak e, kullanmak durumunda kalırız. Çünkü state consciousness e, durumunda kullanmamızın sebebi e, daha sonra onunla ilgili bir şeyler söylüyor, biliyor olmamız. Ee, bir de rüyada olup e, rüyada olduğunuzu fark edip ama mesela rüya bittikten sonra hiçbir şekilde hatırlamadığınız belki durumlar olabilir ee, bunda da yani transitif karşısınız mutlaka ki var state karşısınız e, var mı yok mu sorusu tartışılır çünkü e, tamam belki hatırlamıyorsunuz üzerine konuşamayacaksınız rapor veremeyeceksiniz ama bu hani, üzerinden ne kadar zaman geçtiğiyle de ilgili hani belki çok yakın bir süre içerisinde uyanır uyanmaz düşünseniz belki hatırlayacaksınız. O zaman yine state karşısınız yok diyemeyiz. Ee, dolayısıyla rüyalar konusunda da böyle rüya zaten yani rüya görmenin rüyanın olması zaten bilinçli bir bir durum mu gerektiriyor? Teşekkür ediyorum ben de sunumunuz için. Benim sorum Medaim Hoca'nın e, sorusunun üzerinden devam edecek. E, Disasiyon rahatsızlıkları sizce Denet'in teorisini haklı kılar bir e, rahatsızlık türü değil mi? Yani çıktı sistemlerine erişen şeydir bilinç diyordu. E, burada da değişik bilinç durumlarını görüyoruz hı hı. Bu, bu rahatsızlık türünde. E, böyle bir şey söylemek mümkün mü acaba? E, bence mümkün. Bence mümkün. Denetin yani ısrarla üzerinde durduğu noktalardan biri e, e, hani beynimiz bir tiyatro değil e, birdenbire sahneye çıkınca o zihin durumu karşıs oluyor gibi bir e, benzetmeden e, her zaman için e, sakınıyor e, ve bilinç kavramının bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini sunuyor bir süreç olarak e, karşısını sağlıyor. Ee, bir süreç olarak alması da e, aslında büyük bir ihtimalle e, bu dissociation, mı ismi değil mi? E, yani multiple kanşasınız e, durumu büyük bir ihtimalle denetin teorisinde e, çok rahat yer bulabilecek e, bir şeydir çünkü kanşasınız bir süreç olarak denet de var. Dolayısıyla e, consciousness'ların değişimi öznelerin değişimi de bir süreç olarak algılanabilir. Ee, ve Denet'in teorisi kanımca destekleyecektir bu şekilde yorumlamayı. Peki, ben bu de multiple, pa e, pardon, e, pardon, e, multiple karşısınız örneğine yakın bir örnekte tabii e, yine e, sağ e, beyinle sol beyin arasındaki e, bağlantıyı sanırım kesildiği zaman e, tek vücutta iki tane kanşısınız aynı anda e, kendini gösteriyor. Yani mesela sağ, sağ elle yaptığını e, sol beyin artık nasıl işliyorsa onlar tam detayını şu an hatırlayamıyorum da e, farkında değil. Sol eliyle yaptığının sağ elin sağ tarafıyla farkında değil. Birbirlerinden bağımsız e, iki tane e, eş zamanlı e, kanşısınız e, var orada da. Yani bu da Tabii multiple consciousness'dan daha farklı ama belki biraz benzer. Yani o örnek geldi aklıma. Şey. Pardon. Ben de çok teşekkür ediyorum konuşma için. E, Kriegel'a çok atıf yaptınız. Zannediyorum son zamanlarda ahlak fenomenolojisiyle de e, ilgilenmeye başladı. Yani ahlaki tecrübemize eşlik eden bilinç durumları. Ee, ve o alanda da çok ilginç e, bazı yeni çalışmalar var hani takip edebildiğim kadarıyla. Klasik etik üzerine çalışanlar da mesela e, Julia Annas gibi e, bu yeni çalışmalardan istifade ediyorlar ve e, erdem, erdemli davranış hani bir ahlaki tecrübe ya da davranış biçimi olarak e, ne tür bir bilinçlilik durumu eşliğinde gerçekleşiyor diye soruyorlar. E, Juliannaz mesela e, psikologların bu flow experience, yani akış tecrübesi dedikleri, siz de az önce aslında belki bu kavramı kullanmadan onu atıf yaptınız. Hı -hı. E, yani akış tecrübesi aslında bizim en başarılı olduğumuz Hı -hı. E, tecrübe biçimi, kendini unutarak davranma. E, erdemi Erdemli davranışı biraz böyle yorumluyorlar. Yani kendini unutarak sizin Çünkü Aristo'da zaten ikinci doğamız olması belki böyle bir fikre imkan veriyor. Yine e, hani fenomenoloji çizgisinden çalışanlardan istifade ettikleri için Dreyfus'un bu coping behavior, o da bildiğim kadarıyla bu alana katkıda bulunanlardan birisi, e, ahlaki olgunluk, ahlaki erişkinlikle coping behavior arasında bir irtibat kurmaya çalışıyorlar. Yani ahlaki erginlik aslında davranışlarımızın bir coping tarzında gerçekleştiği davranışlar. Şimdi böyle baktığımızda aslında ahlaken en yetkin olduğumuz durumlar bir tür farkındalığın en az seviyede evet. olduğu durumlarmış gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Yani hem bu işte Erdem söz konusu olduğunda hem Dreyfus'un o gerçi biraz daha erken dönemde yazmıştı o makaleyi ama siz bu söyledikleriniz bakımından yani higher order daha ziyade ona dönük olarak hı hı. bir argüman geliştiriyorsunuz. Ahlaki implikasyonları itibariyle neler söylersiniz? yani Ahlaki tecrübeye ilişkin bunun implikasyonları nelerdir? Evet ee... Ee, öncelikle ahlaki davranışının hani öz farkındalığının en az e, noktada olduğu e, davranışlar tanımı e, şahsen çok hoşuma gider. Yani e, bu e, çünkü self-conceptin de e, bir kenara bırakıp çünkü normalde etikte tabii ki e, ya da şöyle biraz daha geriden e, alayım. Higher order teorilerinde... E, işte bir bilinçli zihin durumunu bilinçli kılan başka bir e, zihin durumu var e, diyoruz. E, genelde şu ana kadar e, geliştirilmiş higher order teorilerinde... E, ...ikinci zihin durumunun içeriğinde şöyle bir şey var. Yani öz farkındalığın içeriği tam olarak şöyle. Ben e, şu e, zihin durumuna sahibim gibi bir e, içerik var. Bu bir düşünce olabilir... Ya da bir algı olabilir. Higher order teorileri de o şekilde ikiye ayrılıyor. Ee, benim başka bir çalışmamda e, higher order teorilerinin bu ikinci dereceden zihin durumunu ben bu e, zihin durumu içerisindeyim içeriği yerine önerdiğim başka bir içerik var. Şu zihin durumu. Yani beni oradan çıkarıyorum. Çıkarmaya çalışıyorum diyeyim daha doğrusu. Yani ee, ve bu bana e, hep şurada problem e, getiriyor. E, özgür irade problemi ve etik e, açısından devamlı e, problem yaşıyorum. Yani beni de için, işin içinden çıkardıktan sonra e, hani özgür iradeye sahip olmak ne demektir? E, artı e, herhangi bir şekilde e, ahlaki anlayış burada nasıl olacaktır ben çıktıktan sonra? Ee, ben de işte e, bir şekilde uğraşıyorum. <gülüyor> Hala ahlaki davranışı tutup e, beni bir şekilde ortadan çıkarıp ahlaki davranışı tutmaya yönelik. E, dolayısıyla hani bu bahsettiğiniz e, durum e, çok güzel e, örtüşecektir e, aslında. E, fakat onun dışında... E, Ahlaki davranışın tanımlanmasına bir de şu şekilde yaklaşılabilir bu çerçeve içerisinde. Bu da bir görüşe göre ahlaki davranış aslında içinde bulunduğunuz o ahlaki davranışla ilgili olayı anlamaktan geçiyor. Yani burada bir değerlendirme süreci değil... Doğru anlamak süreci sonucunda zaten yaptığınız davranış mecburen ahlaki olmuş oluyor yani eğer durumu doğru değerlendiriyorsunuz ki burada da doğru anlamak konsepti öne çıkıyor e doğru olarak anlamak konseptini tabi öz farkındalıktan nasıl ayırabiliriz o biraz daha zor. E o durumda yine higher order teorilerdeki öz farkındalık e, büyük bir ihtimalle işin içine girmek zorunda kalacak. E, ama higher order teorilerinin burada bir avantajı şu olabilir. E, mental state'in kendi parçası olmak zorunda olmadığı için... E, ...mesela ahlaki davranışlarla ilgili bilgisinin artması, konseptlerinin artması... E, onun üst içeriğinde değişikliklere sebep verebilir. Yani böyle bir avantajı var. Şu, şu örnekten e, genelde konseptlerinin e, yani elde ettiği konseptlerin üst içeriği değiştirmesi örneği genelde şöyle bir örnekten veriliyor. Mesela işte müzik e, bir e, konsere gidiyorsunuz. E, klasik müzik konseri diyelim e, dinliyorsunuz. Ondan sonra eve geliyorsunuz ve mesela bir sene boyunca müzik teorisi, harmoni, değişik çalgılar vesaire bunlarla ilgili birçok şey bilginiz artıyor. Ondan sonra o konsere tekrar gidiyorsunuz. Şimdi o konserin fenomenolojisinde çok büyük bir fark oluşuyor. Bunu açıklamak için higher order teorilerinin şöyle bir avantajı var: eğer üst içerik bir düşünceden oluşuyorsa özellikle de. Ee, o zaman elde edindiğim konseptler e, düşüncemin özellikleri üzerinde e, etkisi olabilir. E, madem zaten e, zihin durumunun fenomenolojisi üst içeriğin içerisinde o zaman e, ikinci defa konsere gittiğim zaman evet birçok şeyi e, ilk defa algılamıyorum ama ilk defa farkına varıyorum. E, şimdi ahlaki davranışta da onun için e, Üst içerik yani bilgimizin artmasıyla e, ahlaki davranışa yaklaşma gibi bir e, süreç higher order'ın üst içeriği tarafından desteklenebilir. Belki böyle bir e, ahlaki davranış yaklaşımı çizilebilir. Yani ne kadar e, bilgim artıyorsa ne kadar bu konuyla ilgili düşünüyorsan işte o ahlaki davranış neyle ilgili olursa olsun... E, üst içeriğimde ona göre gelişeceği için e, doğru hareket etmeye de o kadar yaklaşıyor olabilirim. Çünkü gerçekten fenomenolojisinde bu sefer değişiklik olacak e, deneyimimin. Yani bu böyle bir şey olabilir belki. bakmayın. Kimseden gelmeyince cesaret ettim. Şimdi beş duyu ile hiçbir şekilde duyum sanmayan bir şeyin farkında olunabilir mi? Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki şu ekran benim arkamda. Gözlerim kapalı. Ve o ekranla da hiç ilgilenmiyorum. Orada birden bir sessiz film oynamaya başladı. Ve ben oradaki sahneyi gördüm. Mümkündür. müdür? E, mümkündür. Çünkü e, ama bu şeyle ilgili değil. Yani e, o sahneyi e, şansen görmüş olabilirsiniz. Nasıl? E, fi, yani e, filmi görmüyorsunuz. Çok düşük bir ihtimal. O an öyle bir higher order state'e sahip oluyorsunuz ki e, hedeflediği bir mental state yok. Yani e, fakat Higher Order State'in içeriği o filmdeki e, sahneyle aynı, tesadüfen. Sırf o bağlamda mümkün. E, yani hiçbir şekilde sebep sonuç e, gerçekten işte ekranda oynayan şeyle sizin o andaki deneyiminiz arasında hiçbir bağlantı kurmuyorum. Tamamen tesadüfi olarak o Higher Order State'e sahip olabileceğiniz için. ...mümkün olduğunu söyleyebilirim. Yani mantıksal olarak mümkün. <gülüyor> yani büyük bir ihtimalle sıfıra yakın. Tabii ki sıfıra yakın olacaktır. Higher order'ların öyle değişik bir durumu var. Yani problem, konuşmanın sonuna doğru ben bunu bir problem olarak göre görüyorum. Var olmayan bir mental state, yani ortada işte kırmızı bir iskemle yokken... Ortada iskemle de yok. Yani. Kırmızı iskemle görmüş zannedebilirsiniz kendinizi. Tesadüfen arkanızda da kırmızı iskemle olabilir. Yani aynı örnek olur. Burada var olan, arkanızda duran kırmızı iskemlenin hiçbir şekilde aslında etkisi yok. Tesadüfen olan kırmızı iskemle görüyor zannedebilirsiniz. Higher order teorileri için de bence bu bir e, zayıf nokta. Çünkü birinci zihin durumu ile ikinci zihin durumu arasında mutlaka e, kapsamlı bir etkileşim mekanizmasının ortaya konması lazım e, ve şu an higher order teoriler için bu çok fazla söylenemez yani çalışmalar bir yapılınıyor ama e, kapsamlı bir mekanizma da yok. Ya bunun için belki de temel problemimiz benliği dışarıda tutmamız. Olamaz mı? Yani benlik düzenleyici ve organize edici bir ilke olarak ele alınırsa bu ıı, high order ve belki first order ıı, kısmı için ıı, bu olasılığı mesela yüzde yüze çıkarabilecek bir biçime de ıı, kavuşturabiliriz. Hocamın söylediği ıı, olasılığı yani eğer düzenleyici ve organize edici bir ilke olarak benliği bu bilinç türlerinin tamamında varsayarsak asıl problem onu dışarıda tutmamız Olmasın. Ee, şimdi şeyi e, yani örnekte arkada duran bir ekranda oynayan filmi e, tesadüfen e, görme olasılığı var derken e, benliği dışarıda tutmaya çalışmadım. Benlik yine orada var. Yani çünkü o e, ne oluyor? Yine bir zihin durumu e, bilinçli hale geliyor. Bilinçli hale geldiği için de e, öz farkındalık içeriyor. Çok düşük bir seviyede. E, dolayısıyla burada benlik anlayışının tam olarak e, dışarıda ya da içeride kalma e, durumu burada ben onu dışarıya çıkarmaya çalışmadım. E, olasılığın yüzde yüz olabilmesi için ee, o kısmını tam olarak anlamadım. Ee, yani arkada ekranda bir şey oynuyor. Ben oraya bakmıyorum. Ee, ben dedim ki tesadüfen belki görebilirsiniz. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü higher order state'lerde e, olmayan bir mental state de e, temsil edilebilir. E, o olasılığın mı %100 olmasından bahsediyorsunuz? çıktığını biz varsayıyoruz. Halbuki düzenleyici ve organize edici bir ilke olarak biz benliği kabul edersek bu olasılıklar konusundaki düşüncemizi de gözden geçirmemiz e, imkan dahiline girebilir. Çünkü benlik şimdiye kadar hep dışarıda tutuluyordu. Bu çalışmalar içerisinde çoğunlukla ya da etkisiz eleman gibi görülüyor. Ya da düşük düzeyde etkili bir eleman olarak görülüyordu. Ama e, mesela Damazio'nun son dönem yaptığı çalışmalarda falan biraz daha ortaya çıkmaya başladı yeniden gündeme geldi. Benlik sanki bütün bu bilinç durumlarını da e, ortaya çıkarabilmek için e, kullanabileceğimiz ana ilkeymiş gibi onun varlığı olmadan bunları e, tartışmak çok da anlamlı gelmiyormuş gibi göstermeye başladılar. Dolayısıyla böyle olasılıkları tıpkı evrimci paradigmadaki tesadüf olgusu gibi e, hesaplamak değil de böyle bir olasılık gerçekleşebilir. İşte şu kadar şeyin içerisinde. E, siz matrisi geniş tutarsınız. Bu matris içerisinde işte zaman skalasını da geniş tutarsınız. Şu kadar zaman içerisinde elbette böyle bir olasılık vardır. Siz o filmi görebilirsiniz. Diye tesadüfi bir noktaya çekebilirsiniz bunu. Ama bir taraftan da bunu, bu bütün bilinçli durumların da ortaya çıkmasını sağlayabilen bir ana ilke varsa bu ilke aslında onu doğrudan o bulunduğu yerden çekip çıkarıp bizim önümüze e, koyabilir. Böyle bir e, olasılığın sıfırdan %100'lük bir konuma doğru çekilme durumu da olabilir. Ki belli bilinç durumları için gerçekten biz bunu yaşıyoruz. Yani nereden çıktı bu sahip olduğum bilinç durumu diye kendi kendimize sorduğumuzda cevabını bulamadığımız bilinç durumları var. Hmm. Bunları nasıl açıklayacağız? Hmm. Ee, evet. Benlik, e, benlik konusunun e, ana ilki olarak... Algılanması fikri e, kesinlikle yani katılıyorum ona. Zaten e, dediğim gibi yani çok uzun süredir aslında felsefede e, bir zihin durumunun bilinçli olması için benlik kavramına sahip olmak gerektiğini ve onun bir de üstüne fark, farkında olmak gerektiği fikri e, zaten mevcut. Gerçi dediğim gibi e, her e, bilinçli zihin durumu için benlik kavramını net bir şekilde farkında olmayabiliriz ama o yani deneyimlerimiz bu şekilde devam ediyorsa hem hep altta bir benlik kavramı ona e, eşlik ediyor. E, biz dikkatimizi ona yöneltiriz ya da yöneltmeyiz. o ayrı mesele ama alttan o e, eşlik ediyor o fikir e, felsefede çok uzun süredir e, var olan bir fikir. E, arkadaki ekran konusunda yani benim tabi olasılığı düşük göster söylememin sebebi e, Ekranın arkada olması. Ee, yani efendim artı üstüne bir de gözleriniz kapalı. Ee, Sessiz. <gülüyor> evet. Bir sürü e, yani olasılığı düşürecek şey e, bir arada toplanmış. Yani ben tamamıyla fiziksel sebeplerden dolayı tabii olasılığın e, düşük olduğunu söyledim. Ama hani mantıksal olarak sıfır diyemiyorum. Çünkü hakikaten e, zihinsel hayatlarımız e, sadece ne olduğu üzerine kurulu değil. Bize nasıl gözüktüğü üzerine kurulu. Yani aslında binlerce kez... E, Yanlış algılar, halüsinasyonlar yani bunlar normal deneyimlerimizin e, parçaları halinde zihinsel hayatlarımıza eşlik ediyor. E, ve bilinçlilik, bilinçli zihin durumlarının özelliği aslında bize nasıl gözüktükleriyle bağlantılı. Gerçek dışarıdaki objeyle bağlantılı değil. Gerçek dışarıdaki o obje üzerine tabii ki yani fikir elde edip e, başkalarından... Yani ben burada mavi iskemle yokken mavi iskemle var zannediyorsan bunu nasıl fark edeceğim birisi bana orada mavi iskemle yok derse ancak fark edebilirim ya da belki şöyle yüzümü yıkarım kendime gelirim dönerim tekrar bakarım belki o anlık bir şeydir o Dolayısıyla hani bize nasıl gözüktüğüyle ilgili olduğu için bilinçlilik durumu işte. Fiziksel sebeplerden dolayı yüzde sıfıra yakın olmasına rağmen yine de öyle bir e, olasılık mevcut. Hiç görmediğim bir şeyi birden görüyor olma, zihnimde görüyor olmamdı. Ben e, state kanıtsınızın transit kanıtsınız üzerindeki etkisini, özellikle algının kalitesini etkileyip etkilemediğini merak ediyorum. Algının kalitesini etkileyip ha. etkilemediğini. E, bazı durumlarda, örneğin kitap okumak gibi bir örnekte, self e, öz farkındalık e, yüksek ol, öz farkındalığın yüksek olması algının kalitesini olumlu anlamda etkilerken, e, reflektif davranışlarda daha tam tersi durum oluşabiliyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Ee, öncelikle bence kitap okurken zaten öz farkındalık ne kadar düşükse e, Bence o kadar iyi o kitap algılanır e, diye düşünüyorum yani çünkü e, konsant yani dikkatim kitabı yönelmesi ile e, kitaba yönelmesi Bir de kendimin kitap okuduğuna dair e, yani hem kitabı okuyorum bir de kitabı okuduğumu düşünüyorum diye düşündüğümüz zaman hangisinde o kitabı daha iyi anlarsınız? Sadece kitabı okuduğunuz zaman bir de kitabı okuduğunuza dair bir düşünce ona eşlik ettiği zaman e, zihinsel olarak daha yorucu bir duruma geçiyorsunuz. Ve e, kitabı algılamanız daha zorlaşıyor. E, refleksif durumlar zaten dediğiniz gibi. E, onun için e, algının kalitesi derken state karşısınızın, transitif karşısınızın üzerinde. E, ...algının kalitesi... ...dediniz değil mi? E, set karşısınız eğer... E, ...yani eğer... ...zihin durumu bilinçliyse... E, ...transitif kanşasının sonucunda... ...algılanan objenin tabii ki... E, ...detayları, özellikleri... ...vesairelerini... E, ...farkındalığını arttırır... E, ...arttıracağını düşünüyorum. E, çünkü... Yine şu örneğe geri döneceğim. Uzun saatlerce e, araba kullanmış birisinin örneğinde... E, ...eğer zihin durumları bilinçli ise, e, ...tabii ki hani kırmızının tam olarak ne zaman yandığını... ...vitesini tam olarak ne zaman değiştirdiğini... ...bütün bunların detaylarıyla farkında olacaktır. O açıdan hani kalitesi artıyor. Ama bu tercih edilir bir durum mu? E, değil. E, çünkü büyük bir ihtimalle o kadar şeyin farkında olduğunuz zaman... Ee, kaza yapmanız belki daha büyük bir olasılık. Ee, hani tecrübeli bir e, sürücünün e, e, zihin durumlarının çoğu bilinçli olm olmuyor. Ama hani daha yeni başlamış birisi zaten mecburen dikkat etmek zorunda. Algının kalitesi o bağlamda artıyor. O şekilde bir bağlantı belki kurabiliriz. Daha çok negatif bir etkiden söz edebiliriz o zaman. Her iki örnekte de çünkü daha çok negatif Etkilerinden bahsettiniz. Ee, duruma göre negatif, ee, yani tecrübeli bir sürücü için negatif, ama yeni başlayan bir sürücü için negatif değil. Ee, ya da aynı şekilde hani daha niye negatif değil yeni bir sürücü için? Çünkü yeni bir sürücünün tabi kaza yapma olasılığı daha fazla, dikkatinin daha fazla e, yoğunlaşması lazım, daha çok şeyin farkında olması lazım. Ee, negatif olması şart değil yani o duruma göre negatif yani o kadar önemli değil zaten hani negatif mi pozitif mi o çünkü durumla belirlenecek bir şey. Benim aklıma takılan bir şey var da bana öyle geliyor ki first order'da, higher order'da ikisi de nesneye bağlı zihin durumlarını ele alıyor. Yani dış dünyada bir, ya da herhangi bir şekilde bir nesne var. Onun bilinci ya da onun bilincinin bilincinde olma. Ama e, Meinong, işte Brentano gibi e, filozoflarında e, ortaya koyduğu bir e, nesneler, Meinong'un nesneler teorisi var. E, zih, zihne do, bağlı nesne durumları bu sefer ortaya çıkıyor. Onlar için ne diyeceksiniz? First order ya da higher order ya da herhangi bir bilinç teorisi nesneye bağlı bilinç teorileri değil, sadece değil en azından. Örnekleri o şekilde seçtim, sırf hani daha düz bir mantık sunabilmek için. Ama şöyle... Zaten herhangi bir nesneyle ilgili olan e, zihin durumunun bilinçli hale geçmesi için otomatikman e, zihin durumunun farkındalığı gerekiyor. Yani oradan artık nesneden uzaklaştık. Nesnenin zihindeki görüntüsünün farkındalığı gerekiyor. Dolayısıyla yani bilinç teorileri e, hiçbir zaman hani sadece nesnelerin e, farkındalığı üzerine e, kuruludur. E, Fikri e, yanlış ama hani şöyle bir şey var. E, literatürde baktığınız zaman bütün örnekler işte elmaydı, arabaydı, şuydu, buydu devamlı hakikaten nesneden bahsediyormuş gibi gözüküyor. Onun sebebi şu e, zaten onu açıklayabilirsek yani o daha zaten alt seviyede bir şey. E, daha hani onu açıklayamadan daha da üst seviyede bir şeye geçmemek için e, örnek olarak onlar devamlı. Hani örnekleri şey basit tutmak e, hakikaten e, bir o çaba zaman gösteriyorlar. Onlar kabul ediyor konu. musunuz yani Kentaurus gibi nesnelerin de işte e, uçan adam işte yarısı ya da at yarısı adam gibi nesneleri de e, kabul ediyor mu hani bu bilinç teorileri? tevalleri? Bil yani o tip nesneleri kabul etmekten kastınız ne? Var olduklarını mı kabul etmek yoksa? Yok, diyor ya bunların mesela olduklarına dair, bunlar üzerine düşünürsek bunlar bu, bu tip nesnelerin de zihin nesnelerinde olduğunu gösterebiliriz diyor. Ha e, o bilinç teorilerinin e, kaygısı değil yani bilinç teorilerinin e, özneye. Ee, işte şöyleymiş gibi göstermesi e, konusu incelerken Hani onun gerçekten var olup olmadığına dair e, soruyu soruyorsanız o zaman hani başka bir alana doğru kaymaya başlıyorsunuz şimdi ben mesela e, işte Pegasus ya da işte e, örneği var ya da hani gerçek dünyada var olmayan bir şeyden Bahsedelim. Onu e, zihnimde görüyorum. Zihnimde gördüğüm için yani mental object olarak e, eğer mental objektlerin e, realitesine onlarla ilgili re, realizme inanıyorsanız Hı. o zaman e, var olduğunu düşünürsünüz. Ama hani bilinç teorileri o konuda bir şey söylemek zorunda değil. Yani ben e, mental statement fenomenolojisini aynı zamanda e, realist bir şekilde yorumlayacağım. ...ya da yorumlamayacağım... ...yani o kısım artık zihin felsefesinden... E, ...çıkıp... E, ...biraz daha metafizik e, konularına girmiş oluyor... ...onun için hani first order... ...ne first order ne higher order... ...teorileri onlarla ilgili... E, ...bir söylemleri yok... Peki... E, ...Sinem Hanım'a e, çok teşekkür ediyoruz... E, ...sizlerde çok... E, ...değerli katkılarınız oldu... Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.